Yeah. There's a message in the music, UZB. Hear my testament of times, right? I uh, keep progressing, feel the movement. Hear me now, I'm entering your mind. Yeah. Simple rhymes, I'm on equal. This is spiritual, this is spiritual. Respect it, don't abuse it. We keep it perfectly aligned. God, there's a message in the music. Hear my testament of times. Keep progressing, feel the movement. I'm entering your mind. Simple rhymes, I'm unequal. This is spiritual, divine. Respect it, don't abuse it. We keep it perfectly aligned. For mankind as I talk in relation to life's lessons, make no 3, 2 ve 1 sesli meram 310 karşı radyo 182 25 Mayıs 2021 salı günü bu kaydı dinleyeceksiniz sesli meramda karşı radyo üstünde bir meram bir arzi hal bir durum tahayyülü şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar vahlar ve tühler siyasa merkezli Alternatif bir ses verme gayreti, sesli meramın kaydı, kayıt kütüğü, karşı radyoda başlıyor. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar. Dediğimiz gibi çürüten, eksilten ve karanlığa mahkum eden bir ülkenin satım halinden bildiriyoruz. Bu hafta, sözüm ona pandeminin son haftasıydı, geçtiğimiz hafta, Filistin meselesine dair önemli detayları paylaşmaya gayret ettiğimiz bir yoğun akış vardı ve Birdenbire bir sulh olduğu ortaya çıkartıldı. Çünkü büyük devletler bunu istedi. Vesaire vesaire. Ama hayatın hiçbirisi vesaire işaretinin arkasına saklanamıyor maalesef. Bizim gibi Orta Doğu'nun en yalapşap ülkesinde, en kötülüğün vuku bulduğu memleketin sahnesinde. Çünkü bir cürüm silsilesi karşımıza çıkartılıyor. Çünkü bir dibine kadar çürüyen bir memleket hakikat kalınıyor. Belli bir süreliğine değil artık alenen ve aralıksız bir biçimde her güne yayın ve doğrudan devam ondan bir tahil ile birlikte hayat anlamı ve tüm onun bağlamından koparılıyor. Çürüme kanık satılmaya çalışılıp ara verilmeden var edilmiş olan her hamleyle biraz daha bir kere daha hayat gölgelenmeye çalışır. Bitebiye çürüten bir Karaşın hattının üstünde yerle bir etme istemi güncelleniyor. Yeni ülke bu doğrultuda bu afaki hezeyanlar sarmalı olarak bina ediliyor. Ne eksik ne de tek satır fazla. Çürüme yerleşik baris çürüme bir norm, çürüme bir hat olarak tanzim ediliyor. Çürüme var edilirken aralıksız olmuş her tavır, ve düzen diye var edilenin sunduğu her yönelin bir başka çürümeyi çıkartıyor. Çünkü bunlar birbirinin içerisinde geçişmiş, cerahat, çürüme ve cürüm. Bed ve feci olanın temsili, gündelik olanın sınırlarında yeniden kurulan her nüve hamle bir nizam bıraktırmıyor. Bizati devlet her seferinde bambaşka hamlelerle birlikte bir yıkım icrasına düşer. Çürüme bu pratiklerin toplamında sabit kılınır. Her gün yeniden, her anlamda, hemen hemen her anlam... Ve biçimde savunulan devletin var ettiği pratikler çürümeyi, çürüteni, çürümüşlüğü açığa düşürür kurasız ve çekilişsiz. Başamir ve sultasının birlikteliğinde çıka gelen her yönelim başka bir derin kırılmayı iç bu her gününde sabitler. Düzen ve nizam olarak anlanan sunduğu var ettiği tüm bu toplumsal sahaya karşıtlık artık aralıksız kılınır. İktidar kılığı ile çıka gelen hemen her tahil, doğrultuyu bizati var der. İşini kestirmeden hali bir doğru bırakmamaktadır. Amaç da zaten odur. Doğruyu edebilmek. Aslı ve astarı olmayan yaygaralar, büyüklenmeler, lebalep cümleler kurulurken ağız dolusu o memleketin dibinin dibinden çürümesinin yolunun ve zeminin konuşulması imkansızın ta kendisine taşınır. Zehir zemberek reçeteler, acı ilaçlar, eksiksiz bir Eski devletin birebir replikası ola gelen her atakla bu kısır döngüye reyin ama sürekli yeni düşmanlar yeniden ve yeniden düşman algılamalar ortaya sermeler söz konusu edilir. Büyük parsalar anbean içedilirken büyük nutuklar atılırken bir kıyıda bir köşede hayatlar alaşa edilmeyi ve tüm bu muhtedirin yeni ülke şablonunda var edilen cerahat büyütülmeye devam edilir. Ee, geçtiğimiz haftadan bu yana Aralıksız olarak memleket sattında konuşulan bir mesele var. Bir mafyanın, bir mafya, kaçak mafya ve artık işte hani piyonun ortaya serdiği bir şey var. Vatana millete bağlı bir mafyanın birden mihrak, birden düşman, birden işte şöyle böyle ilan edilmesinin ve İçişleri Bakanı'ndan işte Eski Başbakan Bin Ali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın iddialarına biliyorsunuz ağır deyince zaten bütün şeyler duruyor. Hatta adamın isminden bahis saçınca bile başınıza dert gelme ihtimali olabilen bir abuk subuk memlekette yaşıyoruz. Bir Muz Cumhuriyeti'nde. Onun var ettiği katliamlar, kırımlar ve veya ön verdiği kırımlar veya katliamlar veya cinayetler ve de ve de giden bir e, cürüm hemhal sahnenin içerisinde çeşitli açıklar ortaya çıkar bunlardan birisi Hadi Özışık Süleyman Özışık çiftidir bunlar abi kardeş e, ekranlardan insanların gözlerine baka baka bir muktedir oyununun içerisinde e, görüşen şerefsizdir açıklamasını yapar Hadi Özışık ama bizatihi görüşmüştür kendisi çünkü bir ara niyetiyle o ortamda bulunmuştur Peker ilk paylaşımında şöyle demiş yani bu mafya kıymetli dostlarım internet sitesinin sahibi Özışık kardeşler yakın arkadaşları olan yakınları olan Süleyman Soylu ile benim aramda alacılık yaptıklarını yalanlamışlar. Söyleyen şerefsizdir demişlerdir. Ben kimseyi hile yapmam amca de rezil duruma düşürmem notunu paylaşır. Yaptığı görüşmenin de kaydını paylaşır internet sitesinden. Daha doğrusu bu Twitter'da. İşte e, anlatımlarında ismi geçen herkese uyarıyorum beni yalanlamayın Herkes rezil ederim der. Adam gibi dük duracağız yoksa yerli eksan edelim mesajıyla da burada paylaşır. Süper Haber'den Cengiz Er'in haberine göre bu işte ikili soylu özışık ve kardeşler tanıdığını belirtip yıllardır birlikte teşvikli mesaide bulunduğumuz arkadaşlar şaşkın demiş. Zaten e, biz kayda alırken bir ara gücü özgürlüğünde falan diyen bir kanal vardı ki kurucusunun kemiklerini sızlatmaya ısrarla devam eden bir yaygın yavşak medya haline dönüştü. Onda da e, çeşitli e, basın aparatları ve işte hani emir er e arkadaşlar e, Hazreti Soylu Beyefendi'ye sorular soracaklarmış. Acaba ne diyorsunuz falan diye zıkkımın kökü ne diyecekler ne diyecekler. Mafyatik tiplerin ulu orta değil basbaya hesaplı kitaplı seslenişlerin sonucunda çıka gelen Ülke çürümüşlüğü meselesi karşımızdayken ne sorabilirler ki? Muktedir yol verdikçe coşan, coştukça daha da fenasına zemini yoklayan, heberhal anlamda da hayatı çürüme ve çürütme edimini bir adım bir eşik daha atlatan, her iki ucu aynı boklu değniğin taşıcılarının var ettiği cürümler birbiri ardına görünür kılırken ne sorabilirler? Bunun yanıtlarını zaten biz programı kaydettikten sonra siz yarın duyacaksınız büyük ihtimalle. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Görünen köy bir şey saklanmasına itibar yok. Zaten bunları 6 ve 7. bölümlerini e, takdim edip de seyrettiğimiz arkadaşın IMDB internet movie database'inde e, 9'lar üstüne almış, 9 puanın üstüne almış e, hikayesi ve anlattığı şey bütün bu hayata düşürülen devletli gölgesinde de gösteriyor ki bizzat kendisi de devletli bir piyonu. QZB ile başlamıştı. Ryder Şafik'le beraber ortak çalışması Perfectly Aligned Critical Music dendi. B yüzüne geçeceğiz Future Cool ve hemen arkasına Leverage Mystic State ikilisi kendilerine eşlik ediyor. Undercurrent Current, Chicago Project gelecek. Sesli meramdayız. Burası karşı <gülüyor> Kameram Karşı Radyo'da hayatın içinden devam ediyor ve hani şimdi canlı yayın falan başlamış. Tabii ki Rezil Rusfa bir televizyon kanalını seyredeceğime burada programı kaydetmeyi tercih ederim. Çünkü e, güdümlü e, ekran yüzleri ki o isimlerden birisi soru sormaya kalkan isimlerden birisi bir başka mimli 90'ların mimli prensesi e, Meral Akşener'in. İşte bunlar şunu yaptı, şunlar bunu yaptı işte Ana Anavatan Partisi'nin Türk Bank ve işte şunlar götürdü falan bahse diye de işte üstün körü de olsa bir şeyler söylemeye gayret ederken çat, çat dadanak böyle şlak diye yayını kesti. O heriften ya da yanlarında bulunan yanar döner, dağ ve e, sayar mı saymaz mı bilmiyorum hangisi. Bu arkadaşların ne soru sorup ne cevap alacağı da çok önceden kestirilmiştir. Çünkü hani misal e, bu işte öz ışık kardeşlerin var ettikleri de olduğu gibi her şey kurgu her şey yalan riya ve talanın devamlılığı için misal Nisan ayında dönecektim diye bir bahis açıyor e, mafya. Sonra bir şeyler oluyor ve susuluyor. Misal AKP'li bir vekilin kokainman olduğu gerçeğe yüze vuruluyor. Ses yok. Misal 10 bin dolar aylık maaş veriliyor. Bunlardan birisi işte Külünk adı geçiyor. %100 emin değiliz ama Külünk'tür falan deyip de yazanlar var. Hani neymiş kardeşim bu 10 bin dolar 20 bin dolar işi diye kimse de sormuyor. Çünkü baş böyle istiyor. Misal öz, öz ışık bir bireyleri hemen her defasında iktidar kliğine yakın dururken aslında altın alttan çift cepheye de tarafta takınıp herkese minabza şarbet vermekten ötesinin var diye bir gerçeklik karşımıza çıkartılıyor. E bunlar gibisin incesi çürümediyse ki nedir ki çürüme? Bir yandan da halkı aşağılamaya devam edip açılmadı geçik bırakmamak. Diğer yandan da en olmaz ve en unulmaz davranışların bir biçimde normalleştirilmesi gayretini düşündüğümüz söz konusu ediliyor. Var demiş şablon. Daha öncesinde derin devlet, iç devlet diye anılan da asıldır gözler önünde olan o mafya, çete, tüm bireysel temsilcilerle birlikte olduğunun ne gibi şeyler. Bir bir türlü laf çeyrimi. Halbi istemin istemi sonucunda ortaya çıkan İren'in en küçük payısı olarak iki video görüşmesinin dokümanteri ortaya sıçılan pisliğinde küçük bir kısmıydı. Dibine kadar çürümenin bir başka evresi titri gazetecilik olarak yazanlardan birisinin o ekrandan yanılarını donatan figürlerin de var utamazca utanmazca savunmalarıdır. Ekranda beraber kahkahalar atarak birbirlerinin eylemeye devam eden iki akımın olabildiğince affak ve daim bir biçimde danışıklı dövüşlerinin nasıl eğlendiği, Ortaya çıkandır bir kere daha. Özyurt, Yarkadaş, Hacir, Özkan, Beşlisi'nin yani hepsi beraber. E, Özışık'la beraber Beşli'nin. Kalanı olarak devam ettikleri yayındaki o savunma hali, kollama gayretlerinin iyi yakını, zaten eksik gelik olan hakkaniyetli gazetecilik ediminin de ne hallere konulduğunu ortaya çıkartır ki bu sade her anlamda kalıcı kalınmış yıkımından bir örneğidir o. Dibine kadar çürümeyi hak etmiştir çünkü bu ülke. Ve bunlar da tasdikleyicilerdir o çürümenin. Cumhurbaşkanı e, meclis çatısı altında konuşur işte millet kütüphanesinde şuna bana hedef koyar ve o hedef koymaların arasında mesela soylu yoktur konuşmaz onu e, başefendi'nin ta, taraf tuttu ve hedef gösterdiği isimlerden birisi işte Akşener'de mesela bana Netanyahu dedi sen kimsin yahu falan deyip de böyle bir goy goy var sen kimsin ben kimsin yok işte o sen oradaki buradaki de sen buradaki moduna giriyor ve Akşener'de jeton düştü mü düşmedi mi verilir siz ama 90'ların karanlığında neye uğradığı ya da neyi dönüştürdüğü de var ediliyor. Bu kadar bariz bir biçimde onun arkasına işte provokasyonla meydana gelir şöyle olur böyle olur. ve Bunların hepsinin toplamında bir Türkiye gerçekliği çıkar. Günlük vakadan mesela 5000 e ineceğinden falan da bahseder bunlar artık küçük detaylar. Pandemi mandemi söz konusu değildir. Ekonomik şahlanmıştır. Mafyamız vardır. Bilmem de mevcuttur. Hatta silahlı kontür devletimiz bile vardır. Ve işte ağır mağar abilerimiz. Abiler diyorlar. Neyin abisiyse işte o abiler de varmış. Onlarla beraber. Memleket çürütülür. Dibine kadar ta en dibinden ötesine varamayacak kadar. Afaki biçimde çürümenin suretleri o başefendenin sözlerinin arasında sıkıştık görünür. Kabineye atadığı dahiliye hazırının var ettiği çeteleşmiş devletin de suçlarına dair tek kelam etmeden kendisini sözünü kullanarak eleştiren bir başka temsille hakaret etmeyi uydum görür. Eleştiril haftadır ne de olsa İsrail'in Filistin sattığı halinde ondan arta kalan neyse ona güncellediği fecaatin bir benzerini burada bir asırdan uzunca bir süredir sandık kırmasının rezilliğini sorgulamak tabii ki söz konusu edemeyecektir. Tabii ki işte mafya söz konusu edemeyecektir. Tabii ki silah ticareti söz konusu edilmeyecektir Kaldı ki o hedef alma sonrası Parti başkanlığı işte Bildik taktiklerle ikizlere rize ziyareti sırasında sözlü taciz, kavga falan filan ortaya çıkar. Bütün bunlarla birlikte ortaya çıkar şey de doğruların mizacı ve anlamının tas eksiltilmesidir. Yeni ülke zaten çürüktür. Yeni ülke bildiğin çürüktendir. Yeni ülke geleneksel olarak kodlanmış diğerin değeri sıfırlanmış eskinin en azından miyadı tükendiği zikredilen mefhumunun da bir devamlılığıdır ve bunu bir noktada da sabit tutabilme gayretinin üstünde yükselendir. Bugün yeni diye anılan bizatihi bu çürümenindir. İşte konuşmaya devam ediyormuş Hazret. Ama ortaya çıkan yegane şeylerden birisi de işte Süleyman Soylu ile iplerin kesilmeye doğru gittiği. Yetkililer ya da kimse o yetkisizler BBC Türkçe'ye konuşuyor. Ağır, ağır beyin. Yalık bey demek de ilginç de işte ağır Bey'in e, yalık havak marina'ya çöktüğünde Peker'in ailesinin polis baskını sırasında kötü muameleye maruz kaldığında doğruluyorlar. E, bununla beraber hükümete konuşan yetkili hükümet adına konuşan yetkili Mübariz Mansimova düşlenen operasyonun marina'ya el koymak için de düzenlendiğini söylüyor. Sonra hükümet yetkilisi operasyon sırasında Peker'in çocuğuna silah doğrultulması gibi aile erinci edici şeyler olduğu da biliniyor. Interpol'e bir başvuru da bulunuyor. Sedat Peker soruşturmasının dosyası işte e, HHB isimli şikayetçi Peker'in evine götürülüyor. 1 milyon lira aldığını ama soruşturmanın sürerken bu paranın başka bir örgüt üyesi tarafının iade edildiği ifade ediyor. Parti içerisinde başamirin daha fazla suskun kalmaması isteniyor. Ama iddialar hakkında hükümet neler konuşuyor? Funda Nur Öztürk haberleştirmiş. Onu da okumakta fayda var. Çünkü denklemler bir anda değişiyor, denklik bir anlamda değişiyor ve Türkiye gerçekliğinde de bu denkliklerin aslında neye dönüştüğü ya da o denkliğin aslında neye tekabül ettiği işte ulusalcılarla beraber ortaya çıkan veis ateşlerin bilmem Mehmet Ekif Ersoy mudur ne karın ağrısıdır. Bu karın ağrılarının birlikteliğinde sundukları ya da sunmadıkları soramadıkları şeylerden karşımıza çıkar. Kulaklar için nasıl Ümit Selim Kurt hocamız güzel bir şey söylüyor. Bir ülke kurdular ki bize başkalarının yokluğu üzerine bir ülke verdiler bize temeli başkalarının kemikleri üzerine. Sonra da dediler ki bu bir milli mücadeledir. Ortak etmek için işledikleri suçlara günahlara nerede milli bir şey varsa bizim memlekette orada suç var ah var diye yazar. Nasıl böyle olmasın ki sevgili Ümit Selim Kurt hocam? Mevle bir memleket yani. Neresinden tutsan elde kalıyor. Leverage, Karma, The Chikara Project'tan. Hemen arkasına Liquid Drops'ın haftanın yeni ismi. Velocity, Spectacle Line. Sesli meram Timeram sürüyor ve rezillikler de akmaya devam ediyor. Ee, Kafkas asıllı rezilli ailenin bir çocuğu öymüş Peker. Mühim değil ama ortaya serdiği şeyler birinci videosundan itibaren şu şekilde değerlendiriliyor. Dünyanın önemli iki bankasının sahibiyle evinde toplantı yaptığı iddia ediliyor. Bu görüşmeye dair bir açıklama yapılmıyor. Ağır ve pelikancıların operasyonda taşeronluk yaptığı iddia ediliyor. Bunlarla beraber işte Organize Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendiği bildiriliyor. Bunlara dair de detay yok. Ee, pelikancıların koordine ettiğini düşündüğü bir basınaya düşünsenize Akit'ten Ulusal Gazete'ye kadar yazı işleri müdürlerini kardeşim gibi sevdiğim beni abi saydıkları basın organlarında suç örgütü diye yazdırılabilecek güç ancak pelikancıların oluşturmuş olduğu bir gruba aittir diyor. Tolgaağırın oluşturucu kullanıp silah ateşlediği suçu başkasının üzerine yıktığı iddiasını paylaşıyor yerlerine karamanın tolgaağırın tecavüzünü uğradığını iddia ediyor ve bunların hepsi geçiştirildi Altınbaşlara başlara tezgah kurulduğu iddiasını seslendiriyor ee, Yani işte o dönemin içerisinde emniyet bıraktımış bir tanesini getirtirmiş öbür kardeş emniyetle il emniyet müdürünü alıyor. Bunlar iyi arkadaşlarmış, megafonlarda işte hoparlörleri açıyor, bunları bırakmak lazım. Emir anlaşıldı diye. Sayın Bakanım derin devletin başı ya da gövdesi olmasaydı emir söyledi diyor. Ee, bayar e, emniyet operasyon düzenletme ve istediği kişiyi telefonla serbest bırak bir yetkisine mi sahiptir diyor. Muhatapları tabii ki hiçbirine yanıt vermiyor. Soruşturmaya hazır olduğunu söylüyor. Mansibov'un ve Gülen'le tanıştırdığı memanlarına çöktüğü iddiası. Ee, bizat işte ağır e, 90'ların karanlığının. Burada Yalıkavak Marina diye denilen bir yer var. 29 milyar dolarlık bir anlaşmayla el değiştiriyor ve değilse de bedeni nedir diyor. İddia edildiği gibi Tolga Ağır'ın orta olduğu bir offshore şirket var mıdır? Marina'nın diğer ortakları kimlerdir? Bunların hepsi belirsiz ama işte ağır gündeme getirmelerinin asıl nedeni biz buradan uzaklaştırmak. Uzaklaştırınca yapılacak şey belli. Buraya mafya çökecek. Kendi mafya değilmiş gibi konuşuyor. Koruma polisinin soylunun verdiği iddia ediyor ve e, Feridun önce abi kardeş gibi olduğunu iddia ediyor. Bunlar da kimdir? E, Memleketçi sanayici bir iş adamları derneği önü abi diye hitap edermiş kendisine falan filan. Akrabasını Serhat Albayrak'ta görüştürmeye gönderiyor. Eski başbakanın oğlu Erkam Yıldırım'ın uyuşturucu ticaretinin bir parçası olduğunu ve işte Kolombiya'dan 4 ton 900 kilo kokain yakalandıktan sonra yeni bir güzergah çalışmasını yaptırdığını, Venezuela üzerini getirmeye çalıştığını ve bunu da işte Erkam Yıldırım'ın 2021'in Ocak ve Şubat ayında Venezuela'ya gittiğini iddia ediyor. Bunlara dair tek bir yanıt yok. Tabi onun yerine baba konuşuyor. Halil Falyalı diye bir karakter çıkıyor. Halil Falyalı da 20 senede Kıbrıs'ın neredeyse çökmediği hiçbir yeri olmayan bir kumarbaz, Las Ambassador adlı otelin sahibi ki otelin sitesini açınca bile narkos çalıyormuş müzik olarak. Biz takip etmiyoruz böyle şeyleri. bütün bu para trafiğinin, iğrenç katliamcılığın, işte oradan yağma, buradan yağma ve herkesin birbirinin dostu olma halinin çirkefliği, cinayeti ve işte bu adama Amerika diye almak istiyor, o da alamıyor. Diğer taraftan başka ülkeler almak istiyor, Uğurçu Rusya'dan, hiçbirini alamıyor. Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Faryalın misafiri oluyor. Ben Bin Ali'nin böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Bey ile. Erkam Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri kumar kasetleri değildi. Başka kasetleri rüşvettir şeydir daha sonra bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler falan deyip böyle bir detaylar ortaya çıkartıyor ve muhataplarından bir tek e, Halil Falyalı denen mafyadan yalanlama geliyor. Zaten yalanlamasa ne olacak? Tükürdüğünü yalayan adamlar bunlar. Mansimov'un ağır için cezaevini jakuzi ve helikopter pisti yaptırdığını <gülüyor> iddia ediyor. Cezaevinden çıkmadan önce velikülçükle görüşmüş. Ağar'ın Kutlu Adalı cinayetindeki rolü olduğu iddiası mesela Kıbrıs'ı sarstı ama Türkiye'de haber değeri bile bulunmadı. Kutlu Adalı cinayetinde Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in rolü varmış ki bu isimler zaten 90'ların en büyük karanlığında tescilli mimarları. Bu arada Uğumuncu suikastındaki iddia ve rol işte katil olay yerine gider. ilk giden kimdir diyor. Ağarmış ve bu iddia üzerine bir araştırma yapılacak mı der. Tabii ki araştırma yapılmaz. Sivas Spor Kulübü'nde yapılan iç etmeler Suya büyüdü, su için gazeteci yollandı iddiası. Devletin karakoluna milletvekillerini dövdürdüm iddiası. Ki buna Feyzi İşbaşaran'ı avukat olarak dövdürmüş. Feyzi İşbaşaran'ı dövdürülüyor. Türkiye'ye getirmesi için falsa İHA hibe edildiği. Ve uzayıp giden bir... Böyle bir liste ve bunların hepsinin işte Soylu'nun aslında Berat Albayrak'a Soylu'nu düşman ettiği, Peker'i Berat Albayrak'a Soylu'nun düşman ettiği iddiasını var ediyor. Siyasi kariyerine yardım ettiği karşılığında da Erdal Aras'ın belediye başkanı ve MKYK üyesi yapıldığı iddiası gibi bir iddia var. Bu arada Peker'in kardeşi gözaltına alınıyor. Tabii ki Mehmet Ağar, Korkut Eken, bilmiyorum hangi mafyanın önde gelen bilmem neleri bunların hiçbirine şey yok. Hadi Özışık gibi bir hadise var. Zaten o rezilliğin ötesine geçti. İstifa öncesi destekte de bitleri attırdığı ortaya çıkıyor işte Süleyman Soylu'nun. Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharında onun parmağının olduğu. FETÖ borsası ve işte yeğeni Berkış'ın müzik kariyerinin yardımcı olduğu gibi iddialar. Yani toplasanız başından sonuna A'dan Z'ye bir milli ve yerli Rezillikler, rezillikler, rezillikler, rezillikler diye uzayıp giden bir liste var. Ve bu listenin sonu gelmiyor. Çünkü daha hala söyleyebileceklerinin sadece %10'unu söylemiş bir mafya var. Ve hala söylediklerinin her şeyinin bir kepazelik içerisinde geçişkenliği ortaya çıkartılıyor. Hiçbirinden korkumu yok diyor. Allah'a teslimiz falan demiş. Ay yarabbim yani hiçbir şey yok ortada. Ve yaptıkları her şeyi... Ee, tamamen sallapati ilerleyerek ortaya çıkartan bir Süleyman Soylu var ve geçmişte de neler söylediğini zaten az çok DP'yi takip edenler ya da işte geçmiş YouTube kayıtlarını kontrol edenler tabi bunlar silinmediyse ortaya çıkartıyor ama BBC Türkçe'de Funda'nın Öztürk'ün haberi ve evrenselde genel olarak ortaya serilmiş olan o Meram karşımıza duruyor. Ne olacak kardeşim? Bu çürümenin önünde kim duracak? Nasıl duracak? Velocity, Vega, Liquid Drops'tan gelecek. Arkasına Technimatic kendi etiketinden yayınladığı Everlasting parçasıyla. ile. Sesli Meram'da sesli Meram. Evet bir haftanın daha finaline geldik. Ajitasyonla başlayıp sevgili İrem Afşin arkadaşımızın yazdığı gazeteci İrem Afşin'in yazdığı hak savunucusu ve gazeteci İrem Afşin arkadaşımız takip ediyormuş o mide sizi. Ne sorarsanız cevabı ede, vere, cevap vereceğim deyip kendi bildiğim monologları okumaya devam ediyoruz. Biz bu program kayda alırken ben bir anlatayım deyip Terörle mücadele konusuna hop geri atlamış. Orada Davutoğlu'nun dengesini kaybolduğundan işte Mithat Sancar'ın apı bırakılsın demiş falan filan. Ne ara Sedat Peker'den işgürtlere geldi vallahi anlamadık diyor. Bir kere de Veysi Ateş isimli şahıs soru sorma teşebbüsünü püskürtmüş. Davutoğlu'ndan Binali Yıldırım'a kadar gelebildik diyor şükür Allah. Hani anlatacağı bir şey yok. Topu ezecek ve duracak toplumsal bellet platformu karanlığın ağzınlanması için var gücümüzle haykırmaya devam edeceğiz diyor. Ee, ülkemizin yakın tarihinin çözümsüzde sürüklenen ve adaletsizlikle her geçen gün derinleşen Kürt sorunu ve Alevi ayrımcılığından beslenen nefret suçlarının ardında yatan anlayışın son bulması ve karanlığın aydınlanması için var gücümüzle haykırmaya ve kararlılıkla mücadele etmeyi devam edeceğiz diyor. Bir ülke ayrılığı hiç kılınıyor sevgili dinleyen. Devlet dününden edindiği o intibayı bugün ve tüm o olası yarınları da çürütmeye teşne olan sığındığı bir liman kalınmaya devam ediliyor. Aynı gemi şablonu her yerde sıkça dile getirilirken sıradanın değil gemide onun yanaştığı limanın yakınında dair olmadığı unutturulmak isteniyor. Budur yeni Türkiye. Biteviye bir mezalim. Aralıksız bir biçimde mezbaya evrim güccellenirken hala her şey yolundadır bahsinin açılabildiği. Gel gelelim, hakikatin tersini bildirdiği bir yerdir varılmış olan istikamet. Çürüten, eksilten ve karanlığa mahkum eden budur yeni Türkiye. Ve ki sadece bir anlamda değil her anlamda Türk'ün ve... İşte artık bu ülkeyi kendilerine ait hissedenlerin neler hissetmesi gerektiğini de ortaya çıkartan bir karşılama, karşılaşma bunlarca çürümenin arasında hangi yolun doğru olacağını da takdirini size bırakalım. Seslimeram.tumblr.com, Soundcloud.com, Karşı Radyo ve tabii ki Karşı Radyo.com adreslerindeydi. Bağsız, bağlantısız ve bağımsız seslerin güncesindeydik Seslimeram'da. İnanması güç. Haftaya ne konuşuruz onu da bilmiyoruz. Still Miss You, Charlotte Hayning ile beraber kaydedikleri parça ile veda edelim bu hafta. Görüşünceye kadar. Direnenler ve dayanabilenler soluk aldığımız müddetçe mücadeleye devam. Why do we do this?